Düşünürler Topluluğu. Çocuklarla bir soru ya da kavram üzerine felsefi tartışmalar. Hazırlayan Özge Özdemir. Herkese merhaba. Küçük Düşünürler Topluluğu programına hoş geldiniz. Ben Özge Özdemir, dört yeni programcımla karşınızdayız. Bu bizim beşinci sezonumuz ve ilk programımız. O yüzden heyecanlı bir gün bizim için. Şimdi yeni programcılarımız da kendilerini tanıtsın isterim. Doğa seninle başlayalım. Adınız, okulunuz, yaşınız gibi böyle çok basit küçük bilgilerle kendinizi tanıtırsanız güzel olur. Tamam. Benim adım Doğa. Soyadım Karaağaç. 5 ee, beş D sınıfındayım ve Arkonlu okullarında okuyorum. On yaşındayım. Ee, birinci sınıftan beri bu okuldayım. Tamam. Ee, benim adım Aydanil Soyadım Akın. Ee, on yaşındayım ben de. Ben yeni başladım bu okula. Ee, yani böyle. Sen de beşinci sınıf öğrencisin Aydanil Akın. Evet. Merhaba, ben Cemal Sami Şenliuva, ben de dördüncü sınıfın ikinci döneminde geldim, 5 ağız sınıfındayım şu an, on yaşındayım. Hı hı. Merhabalar, ben Yekta Özkasap, ben Erkonlu okullarında beşte sınıf öğrencisiyim. Hepiniz hoş geldiniz. Ben doğayı daha küçük yaşlardayken onun öğretmeni olmuştum. Onunla biraz böyle Tem. felsefe yapma konusunda deneyimlerimiz var. Ama sizlerle tanışamadım. Sizler daha çok Ece öğretmenle beraber okulda felsefe yapıyorsunuz, devam evet. ediyorsunuz. Ama bu program vesilesiyle de birlikte 13 bölüm boyunca yapacağız. Heyecanlıyım. Ayrıca bugün güzel bir enerjiyle geldiniz. Sizi böyle tophanede karşılamak da zevkliydi. Hadi başlayalım Şimdi yaklaşık 10 gün önce Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladık. Böyle duygulu bir gündü. Artık yeni yüzyıla da girdik. Sizler de bu yeni yüzyılın e, küçükleri olarak başladınız bu maceraya. Bakalım. Şimdi o yüzden de böyle biraz orayı da anmak adına olsun diye böyle Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü üzerine tartışalım istedim ben. O sözle benim ilk aklıma gelen Yurtta sul, cihanda sul sözü. Bunun biraz Türkçe'si de size hafif yabancı gelebilir belki. Anlıyor musunuz bunu duyunca acaba Yurtta sul, cihanda sul diince ne? Önce bir şey cümleyi anlıyor musunuz? Sonra bundan ne anlıyorsunuz diye soracağım. Evet. Tamam. Doğa. Ee, i̇lk başta yurtta sul, cihanda sul, ee, ülkede barış. ...dünyada barış anlamına geliyor... Ha, ...tamam yani o zaman o sulhun barış olduğunu biliyoruz... ...okey evet. anlaştık tamam... ...şimdi bu cümleyi duyunca ne anlıyorsun peki Doğan? Ee, bu cümleyi duyunca... Yani ...ben biraz duygulanıyorum... Ee, ...biraz duygulanıyorum... ...çünkü böyle... E, ...Atatürk böyle... E, ...bizden barış istiyor... ...yani hep böyle savaş falan değil de... ...hep böyle barış istiyor gibime geliyor... ...bizden derken kim o biz... Biz bütün topluluk diyeyim. Türkiye. Bütün dünya kişileri. Bütün dünya vatandaşları. Ha, anladım. Sadece sen, ben değil, tüm Türkiye'de değil, tüm dünya vatandaşlarından istiyor evet. gibi mi anlıyorsun? Evet. Tamam. Ee, Ayda? E, bence şöyle. Şimdi ben bu cümleyi biraz yani şeye benziyorum. Yani insan vücudu gibi. Yani kalpten öyle düşünürsen dışarıda e, aktarabilirsin bunu. Yani beyinden düşünüp ağzında söylüyorsun. Bu da işte bizim yurdumuzda barış, dünyada da barış getirir. Yani biz önce kendi aramızda, kendi e, bireylerimizle barış kuralım. Sonra dünyaya odaklanalım gibi bir şey anlıyorum. Ben. Ha, sen bunu böyle sıralı bir şey gibi mi düşünüyorsun? Yani önce kendi evimizin içinde barışı evet. sağlar sağlayalım. ikinci adımda bir dış çembere mi sağlayalım? Evet. Peki... ...bunu hepiniz böyle mi anlıyorsunuz... ...yoksa başka bir şey geliyor mu yekta? Ee, ben başka bir şekilde anlıyorum... ...yani benim anladığım şekil... E, ...mesela... ...bir savaştan birçok ülke etkilenir... ...ve Atatürk bunu savaştan sonra... ...yani o civarlarda söylemiş... ...o yüzden yani bana şöyle... ...bir şey anımsatıyor... E, ...yurdumuzda savaş... ...olması yani yurdumuzda... ...savaş olmaması... o ...yurdumuzda savaş olmazsa... E, ...bu bütün dünyayı etkileyebilir. Yani yurtta suç, yanda suç derken... ...yurdumuzda savaş olmaması... ...bütün dünyayı mutlu eder. Çünkü başka ülkeler de etkilenir o savaştan. Ha, tamam. O zaman Nil'den farklı... Aydan Nil. Ayda'dan farklı bir şey söylüyorsun. O sanki hani önce yurt işte... ...yani evimiz diyelim hani... ...evi temiz tutarsak dışarısı temiz olur gibi... ...böyle ikisini birbirinden... ...burada barış olursa dışarıda barış olur... Ya da olsun yani kategorik böyle önce bir sonra iki gibi sen diyorsun ki ben bunları birbirine ilişkili görüyorum yani birindeki birindekini etkiliyor. Evet çünkü başka ülkeler başka ülkelere yardım ediyor. Yani ona yardım eden ülkeler var ve onlar da savaşın içine girmiş oluyor mantıksal olarak. Hı hı hı. Yani o yüzden e, başka ülkeleri e, de mutlu ediyor aslında bizim ülkemizde. Anladım yani bir, bir yerdeki evet. savaş diğerini de rahatsız ediyor. Bir yerdeki barış diğerini de barışını sağlıyor. Bunlar aslında birbir ilişkili. Evet. Ayda ne diyorsun buna? Senden daha farklı bir şey söylüyor Yekta. Hani önce birini yap sonra birini yap değil de. Birindeki zaten ötekine etki ediyor. Karşılıkta etkileşim var diyor. E yani öğretmenim o da doğru olabilir ama benim aklıma gelen bu yani. Ben bu sözü duyduğumda hı hı. ve e, yani böyle, böyle bir yorum yapmam istendiğinde aklıma ilk bu geldi ama bence... Biraz daha düşününce e, onun dediği de e, doğru olabilir yani. Hı -hı. Niye olmasın sonuçta? Hı -hı. Biz bilemeyiz çünkü gerçeğini. Biz yorum yapıyoruz. Onun da yorumu da ol doğru olabilir. Hı -hı. Hı -hı. Ya, o sözün bir kendi bağlamında bir şeyi vardır. Doğruluğu vardır ama biz ilk etapta bizde nasıl bir çağrışma yapıyor? Biraz onun üzerinden gidiyoruz. Ee, Sami sen ne diyorsun? Bence Hı -hı. yani önce dışarıya değil de önce bir... Yani önce dışarıya karışmadan önce bir kendimize bakmamız gerekiyor. Hı hı. Yani önce kendimizde nasıl yapacağımızı anlayıp sonra dışarıya yardım etmeye çalışabiliriz. Yani dışarıdaki barıştan önce içerideki barış evet. durumuna bakalım mı diyorsun? Yani şimdi dışarıya barış sağlarsak belki kendi içimize barış sağlayamayacağız. Hı hı. O zaman da işte iş bitecek. <gülüyor> Peki dışarıda bir savaş ortamı varsa yani barış yoksa eğer... Hı hı. O durumda ne yapalım? Yani önce kendi içimizdeki barışı sağlayıp sonra dışarıdaki barışa yardım etmemiz gerekiyor. Çünkü şimdi önce kendi içimizdeki barışı sağlayamazsak tek kişi falan yardım etmeye çalışır. O zaman da çok bir şey yapılamaz. Tamam ama biz barış içindeyiz şu anda ama dışarıda var evet. savaş. Ne yapacağız? Evet. Ne yapalım? Yani... İki, i̇ki topluma da yardım edebiliriz. Hı hı, hı. Veya iki toplum arasında bir toplantı da yaratmaya çalışabiliriz. Hı hı. Çözüm odaklı evet. olalım diyorsun yani. Ee, savaşı e, güçlendirmeyelim. Tersini barışa çözüme taşıyalım evet. gibi bir tavır olsun. Hı. Doğa? Bence şöyle. Um, bence biz başka ülkelerin sorunlarına karışmamalıyız. Çünkü eğer karışırsak... O sorun daha da büyük, daha büyük bir anlaşmazlık olabilir ve o anlaşmazlık bizim ülkemize sıçrar ve bizim barışımıza bozar. Yani Sam dedi ya yani ilk başta kendi barışımızı sağlayalım ama o barış tabii ki de bozulabilir bir barış barış şekli olursa yani... Peki de. bizim diğer ülkelerdeki işte dünyadaki savaşla ilgili... ...barış tavrımızı koruyor olmamız da... ...bir karışma değil mi? Yani... E, ...bir müdahale e, değil mi? Tam anlayamadım. Tekrar yani biz barıştan yanayız diye bir tavır sergilediğimizde... ...olaya müdahale etmiş olmuyor muyuz yine de? Biz barıştan yanayız... ...deyince öyle bir şey... ...yani... ...biraz müdahale etmiş oluyoruz ama... ...o kadar müdahale olur yani çünkü insanın barışını istiyorsun yani böyle içine hı hı. böyle girip hadi siz artık barışın böyle açık açık şey değil. Bize kendi fikrimizi söyleyip belki bize uyarlar. Belki bizi dinleyip hı hı. hataların yani belki yanlış olduğunu anlarlar diye. Ortaya böyle bir laf atmak yerine böyle biz kendi tarafımıza böyle bir laf söyleyelim. Hem belki bize özenerek kendi hı hı. şey olabilir yani. Evet Ayda. Öğretmenim evet, ben sizin söylediğiniz şeyden aklıma şey geldi. Yani evet biz de barıştan yanayız demek dünyayı etkiler. Her şey dünyayı etkiliyor. Şuradaki kapı bile etkiliyor. Çünkü o var. Biz var olduğunu biliyoruz. Yani biz o yüzden biz barıştan yanayız demek de gene dünyayı etkiler. Belki bazı kişiler... Ee, düşmanlıktan savaştan yanıdır ve bizim bu söyleyişimizi haksız bulurlar ve o da dünyada bir kavga ya da küçük bir şey olabilir ama yine de bir şey fark eder yani biz dünyaya hiçbir iletişimimizin olmaması çok zor yani böyle bir şey neredeyse imkansız yani bilinmememiz lazım herhalde <gülüyor> ancak yok olursak diyorsun varsak mutlaka bir sözümüz ya da bir pozisyonumuz var evet bizim ve bir o duruşumuzla he, varız evet. O duruşta mutlaka ki bir etki yaratır. Yani ben barışı savunuyorsam bu duruş bir etki yaratacaktır. Bu yani, da bir müdahaledir aslında. Yaratmazsa da bilinir yani. Gene Hı -hı. bir etki olur bilmek bilmekte bir etkidir yani. Hı -hı. Hı -hı. Evet çok aktif bir etki olmasa da bir yandan bir etkisi var diyorsun galiba. Buradan bir şey demek isteyen var mı? Bu düşüncelere Yekta. Ee, ben de Nil'in dediğine katılıyorum. Çünkü e, iki farklı taraf olabilir dünyada. Birisi barışı tutar, birisi kavgayı, gürültüyü, yanlışlığı tutar. Yani biz barışı tutuyoruz, biz barışın doğru olduğunu düşünüyoruz. Onlar ise kavganın, gürültünün, yanlışın doğru olduğunu düşünüyor olabilir. O yüzden bizim bence barışın dememiz etkileyebilir. Peki, şimdi... Ee, yurtta sulh, cihanda sul ifadesi üzerinden tartışıyoruz. Küçük bir müzik arası yapalım. Yeni bir sorum daha var. Oradan devam edelim. Şimdi yurtta sulh, cihanda sul sözü üzerinden devam ediyoruz. Bir şey daha soracağım. Barış deyince ne anlıyorsunuz? Barış nedir? Biraz onun üzerine gidelim. Bu kavram üzerine gidelim. Sami? Bence barış, barışmak... Yani olur. Bana öyle geliyor. Barışmak kelimesinden türemiş bir şey olabilir. Hı hı. Yani fiilinden türemiş hı hı. bir olay olabilir. Bana öyle geliyor. O zaman barışmaksa e, orada bir çatışma mı vardır? Yani evet. Bence öyle. Çatışmanın olmaması mı barış? Evet. O zaman Sami'nin tanımı barış çatışmanın olmaması hali. Buna istinaden Yekta sen ne diyorsun? Ben böyle katılmıyorum çünkü e, böyle, böyle çatışma olmadığı zaman da barış olabilir. E, yani barışmak her zaman çatışmadan sonra çatışmayı bitiren bir şey değildir. Mesela arkadaşımla her zaman barışığım dediğimde yani arkadaşımla her zaman e, onu seviyorum, onunla birlikteyim. Yani onunla şey yapacağımı düşünmüyorum, bir kavga çıkacağını düşünmüyorum Hı -hı. anlamında düşünüyorum. Hı -hı. Ben. Ha, şey diyorsun yani barış... Ee, çatışmanın olmaması gibi yani bir şeyin değillemesi değil. Çatışma olmasa da hiçbir şey olmasa da barış halinin kendi içinde de bir tanımı var senin için. İnsanlar barış hali diye bir halde kalabilirler. Yani Nasıl evet. Nasıl bir halo? E, şöyle diyeyim birisi birisiyle kavga etmiyor diye aslında barışık oluyorlar. Yani tam öyle değil ama mesela düşünelim bir, bir sokakta birisi geçiyor başka birisi ge geliyor şey yanından geçiyor bir şey yapmıyor ee, yani barışık gibiler. He. Barış halinde olmak hiç çatışma durumunun olmadığı bir yerde de insanlar çatışmaya meyletmiyor yani eğilim evet. göstermiyor ve bir barış hali var orada diyorsun. Evet arkadaşımızla zaten her zaman barışık olabiliriz yani hı hı. bu her zaman bir çatışmanın e, gerekçesi olmayabilir yani çatışmadan sonra olmayabilir bu. Yok çok iyi aldım tamam Ayda. Öğretmen ben bu düşünceye katılıyorum. Ama benim ayrıca fikrim var. Bence Barış öğretmen insanların düşüncesi. Yani insanlar biliyor her e, aynı değiliz. Yani insanların beyinleri farklı. Farklı düşünüyorlar. Farklı görüşlere sahipler. Yani farklı düşünmeleri aslında insanları e, farklı yapan en açık özelliklerden biri. Bu yüzden yani Barış aslında bazı kişiler Barış'ın mesela herkes... ...düşmanmış... ...diyelim ki bir tane ülkeye herkes... ...o ülkede yaşayan herkes o ülkeye düşman... Ee, ...o ülke için yani barış... ...olabilir bu yani... <gülüyor> ...barış her şey olabilir aslında... ...insan bunu seçiyor barışın ne olduğunu... Ha. ...yani barış aslında... ...iyi mi kötü mü olduğu zaman... ...yer ve insanların... ...düşüncesi hissettiği şeyler... ...belirliyor bence barışın ne olduğunu... ...ama bunu her şey için söyleyebilirsin o zaman... ...yani barış için değil ne bileyim, sevgi için de... ...kişiden kişiye göre, zamana göre değişir... ...ve bunu tanımlayamayız. Evet, böyle sevgi o gibi... zaman üzerine hiç konuşamayız ki böyle olursa. Ama hayır... ...şimdi insanların... ...düşüncesi derken... ...şey sevgi de elbette insanın ...düşüncesi gibi olabilir ama... ...bazı şeyler böyle... ...ben daha çok böyle bir mesela... ...böyle daha çok bir duygu ve... ...düşündüğü şeyleri olarak kastediyorum. Tüm, ke tüm kelimeleri değil. Daha çok... Ee, düşünmeli mesela oynamak değil mesela mesela e, mikrofon değil ama mesela sevgi düşünmek e, mesela işte sevdiğini göstermek mesela böyle şeyler olabilir insanların nasıl düşüneceğine bağ. zaten e, bunların bir anlamı var çoğu insan öyle düşünüyor ama öyle düşünmeyen insanlar da olabilir. Aslında sen hani barış tartışmasından çok bazı e, kavramların yapısı üzerine bir şey düşünüyorsun şu anda. Evet. Hani böyle barış denilen şeyin bu dünyada nesnesini göremediğim için evet. diyorsun. Bu nesnesini göremediğim şey biraz bir kavram, bir düşünce. O da çok kişiden kişiye göre değişebilir diyorsun galiba. Evet. Şimdi o tartışmaya kayarsak... İş, i̇ş, Evet şey olur barış kavramından çıkarız. Ama hepimiz bu dünyada barış deyince bir şey anlıyoruz ya. O ilk anladığın ha. şey senin kafanda nasıl bir şey? Tekrar Ama oraya dönelim. Barış deyince benim anladığım şey öğretmem. Yani zaten çok işin anladığı şey barışmak. Yani hı hı. öyle şeyin dediği gibi. Benim anladığım şey öğretmenim şu yani. insanların bir arada mutlu... Böyle hı hı. arada bir e, kavga e, olmaması yani kavgadan sonra olan bir şey de olabilir hiç kavga olmadan olan bir şey de olabilir yani hı hı. gibi öyle Aslında bir şey. Aslında Sa yani Sami ile Yekta'nın dediği iki açıklamayı da yani evet. Sami'nin elinde sanki bir çatışma ya da kavga var ve arkasından gelen bir uzlaşma hali gibi Yekta daha çok şey demişti hiç çatışma kavga olmayabilir bu bir barış hali diye bir halin içinde olabiliriz. Böyle bir şey ikisini birlikte söyledin sanki. Evet. Doğa. Ben şey ben yeter katılmıyorum çünkü şöyle. Bence barış anlık anlık anlaşma bence yani. Hı hı. Bu yani duruma yani değişebilir yani hem anlık olabilir hem de yani sonsuza kadar barış sürekli olabilir. Mi olabilir. Sürekli hı. de olabilir. Sürekli de olabilir diye geliyor. Niye aklına böyle bir şey geldi? Yani anlık barış ya da sürekli barış diye bir şey niye aklına geldi? Şimdi şöyle e, mesela biz e, atıyorum genelde biz örtmenlerimizle ya da ailemizle falan genelde e, sonsuza kadar barışık kalacağız. Yeme <gülüyor> <Bu cümle> geliyor. <gülüyor> Emin misin doğa? Evet bu yaşlardayken e, öyle oluyor. Bu yaşlardayken öyle <gülüyor> Yani sonsuza kadar değil ama uzun bir süre değil. Hı -hı. E, yani zaten biz de... Yani son, o kadar yani uzun bir kavram bilmediğimiz için ona sonsuzluk diyoruz yani. Evet süreklilik diyelim hadi ona Sürekli, son. süreklilik gibi yani. Hı -hı. Şu an düşünüyorum. Şu an. Anlık barış deyince ne geliyor aklına? Anlık barış deyince aklıma şey geliyor yani. Bu biraz Yekta'nın düşüncesi gibi yani evet bir kısımda barış, barışıksın biraz anlaşıyorsun arkadaşlarına falan ama bu hiç küsmeyeceğin anlamına gelmiyor. <gülüyor> yani bozulabilir de kırılgan da bir evet. şey o zaman bu barış denilen şey. Yani bir barış hali evet. her an böyle küçücük bir şey de çıt diye elimizden gidebilir mi? Evet. Ne diyorsun Yekta? Evet bence de öyle yani şimdi düşününce doğanın dediğine ben de katılıyorum. Hı hı hı. O zaman bu kadar kırılgan bir şeyle mi uğraşıyoruz? Yani barış halini korumak baya böyle elimizde porselen taşımak gibi mi yani? Böyle her an düşebilir mi <gülüyor> Ayda? Ee, öğretmenim yani bazıları için öyle bazıları için de elinde e, tüy taşımak gibi bir şey. Bazılarının aradaki bağ güçlüdür ama en küçük bir şey onları koparabilir. Bazılarının aradaki bağ güçlüdür ya da zayıptır ama aradaki bağ hiçbir şey koparamaz yani o daha çok e, kişilere bağlı bir şey bence. Anladım. Bağ kuvvetliyse peki çatışma olsa da barış haline dönme potansiyeli daha mı yüksek? Evet ama yani bazı insanlar da ölmez. Bazı e, çok iyi arkadaşlarım bile e, bir yanda kırılabilir yani o kişilere bağlı bir şey. E, anladım. Bu kırılganlık aslında kişiler arasındaki bağla da ilgili bir şey senin için. E, hayır bağla ilgili değil. Bağ ne kadar güçlü olsa da kişilere bağlı yani bence. Tamam, tamam. <gülüyor> Doğa. Bence şöyle yani benim aslında ayda hep sorun var. Hı hı. E, elinde tüy taşımak ne demek yani? Anlamıyorum. Tamam. Elinde tüy taşımak öğretmen hani porselen mi taşıyoruz hem de cam. Dedi ya ben de tüy taşımak hani yere düşürsün kırılmaz e, çok hafif bir şeydir rahat rahat taşırsın ya Kaybolsa da çok önemli değil yani <gülüyor> zaten pisler de e, biraz o yüzden e tüy kullandım yani hafif bir şey. O zaman Barış aslında senin için hafif bir şey, biraz da pis bir şey dedi onu. <gülüyor> aslında tüy ne bileyim benim mesela zihnimde hani kuş tüyleri çok böyle hani melek tüyü gibi de hani böyle çok zarif falan ve ha. temiz bir şey gibi de mesela evet. geliyor kulağıma evet. ama sende öyle gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> Yok böyle e, uçan kuşlar var öğretmenim <gülüyor> onlar e, işte tüy düşürürler ya ben o yüzden bahsediyordum. Evet, evet, <gülüyor> evet. Yekta? evet. Ben de Nili'nin dediğine katılıyorum. Bence çok doğru bir şey söyledi. Çünkü herkesle olan barışımız aynı değildir. Mesela evet. annemizle bir tartışmazlık çıktı. Mesela kavga ettik ya da bir şey oldu işte. Hı hı. Geri barışırız. Çünkü annemizdir. Biliriz barışacağımızı. Ama mesela arkadaşlarımızla daha uzun sürebilir. Hı hı. Ve hatta düşmanlarımızla. Zaten düşüm, arkadaşımız olan kişiler düşmanlarımıza bile dönüşebilir. Yani ben katılıyorum o yüzden. Peki o zaman barış hem kişilerle hem de kişiler arasındaki ilişkilerle. Evet. Bağla, bağın kuvvetiyle ilgili bir şey öyle evet, mi? Bence de. Sami de sanki kafasını sallıyor benzer bir evet, düşünce Evet yani demesi. bence de Nilin de demek istediği şu. Yani Elinde tüy taşımak dediği yani tüy öyle düşse de çok önemsiz bir şey. Hani pis dediği şekilde yani düşse de olur düşmese de olur. Hı hı hı. Yani çok da önemli değil. Bağlar de kuvvetliyse yani barışı kaybettiğimizde tekrar yerine kolay mı koyulabiliyor? Evet bence öyle. Madem yani küçük... Zarifse mesela deniz ya porselen taşıyorsanız hı hı. düşerse. Kırılır. Önemli bir de. <gülüyor> evet. Peki hadi böyle bir somutlama yaptık. Bunun üzerinden gidelim. Ben yaptım aslında. Ben porselene benzettim. Hani barış o kadar kırılgan bir şey ki her an böyle aramızda bir porseleni taşıyormuşuz gibi. Her an tık diye düşüp kırılabilir dedim. Ee, ayda tüye benzetti. Hadi sizler de bir şeye benzetin. Bununla kapatayım programı. Senin kafanda nasıl bir şey? Barış'ı bir nesne olarak somutlaştırsan Yekta? Ee, bulut... Diyebilirim hı hı. mesela annemizle olan barışımız bul, buluttur. Ne kadar e, barışamasak da kavga etsek de e, o buluttur ve geri barışmamız o kadar kolaylaşır. Yere düşse e, bulut e, yani bir şey olmaz hiçbir şey olmaz. Ama <gülüyor> yani evet öyle demeye çalıştım. Hı hı hı hı hı hı. Bence ben tüyü buna benzetirdim. Anladım tüy bulut bunlar kırılmıyor ama hafifler. Hafiflik evet var yani, yani daha kolay iyi hı hı hı hı. sağlıyor gibi. Peki Sami sen neye benzetirdin? Yani Ben de tüy yani hafifliği çok yapmam ama hı. sertliğe bakarım ben. Hı hı. Yani ne kadar güçlüyse o kadar büyük ve sert olur bence. O yüzden de taşa benzetirim ben. Yani barış taş gibi bir şey. Evet. Mi? Ha neden? Yani çünkü taşı Yere atsanız da kırılma ihtimalle çok düşük bir ihtimal. Ha, ha, ha, ha. Kuvvetli bir şey evet. bu kadar hızlı da bozulmaz evet. yani öyle mi? Hı hı. Peki son doğal da bir somutlama yapsın süremizi aşıyoruz çünkü. Hı. Ee, ben şöyle bir somutlama yapardım. Evet yani Sami'nin dediği gibi yani e, sert olmalı hiçbir şey olmamalı ama bence barış böyle birazcık zarar yani güzel görmeme ama böyle biraz eğilmeli yatmalı. ben o yüzden hadi yatmaza benzerdim ama hep böyle ayağa kalkmalı gibi ha güzel yani devrilir gibi olup hop kalkıyor gibi evet hep bir telafisi var geri dönüşü var gibi peki birkaç şey daha var ama zamanımız da oldu şimdi Bugün biz Cumhuriyet'in 100. yılını andığımız 5. sezonun ilk programında yurtta sul cihanda sul sözüyle başladık Atatürk'ün. Ve önce hani bu sözden ne anlıyoruz diye fikirlerimizi konuştuk. Ardından barış nedir diye bunlar üzerine fikirlerimiz açığa çıktı. Ardından da bunu biraz somutladık. Ben porselen dedim, ayda tüy, yekta bulut, samit taş dedi. Doğada hacı yatmazdır dedi. Güzel bir tartışmaydı. Katılımınız için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. <gülüyor> Küçük Düşünürler Topluluğu Çocuklarla bir soru ya da kavram üzerine felsefi tartışmalar. hazırlayan Özge Özdemir